Hüsnü Kabul Mültecilerden Hak Temelli Sesler Hazırlayan Ney Sunanlar Ferhat Kentel Taha Elgazi Ve Vasim Ahmet Sıddik Merhaba dostlar Hepinize günaydın ve sarılıyorum. Burası Açık Radyo, 95.0, Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve ben Vasim Ahmet Sediki ile birliktesiniz. Bugün en kısa ve en çarpıcı bir soruyla başlamak istiyoruz. Bu soru Jack Lacan'ın sürekli sorduğu bir soru. Yaşamak ile ilgili. Daha doğrusu yaşamanın e, tarihsizliği ile ilgili. Ve şöyle bir soru soruyor. Ne yaşadım ben? Az önce ne yaşadım? Bir gerisinde sürekli gitmeye çalışıyor sanırım. Az önce yaşadığımız ne diye soru soruyor. Korku, kaygı, endişe ile ilgili bir soru. Lakan'ın bu sorduğu soru bugün tekrar soruyorum. Ne yaşadık? Nedir bu yaşadığımız? Ne yaşıyoruz? Geçen yayında geri gönderme merkezinde yaşanan mültecilerin insan hakları ihlaliyle ilgili konuşmuştuk. Bugün yine bunun ile bağlı bir konu kayıp ya da zorla kaybetme. Konusuyla ilgili konuşacağız. Bu kayıp olan ya da ortalıkta yok olan işte bizim e, Adlandırdığımız Mültecilerin en alta kalan insanların arkalarında aileleri bekliyor, çocukları bekliyor ve şöyle diyorlar: "Eşim nerede? Babam nerede? Annem nerede?" diye sorular soruyorlar. Arkalarında aileler bekliyorlar. Kimse kimse ulaşamıyor. Özellikle bu bıraktığımız genel seçimlerden sonra 14 Mayıs 2023'te devam eden e, bir talihsizliği yaşanıyor. İnsan hakların ihlali yaşanıyor. Bununla ilgili şimdi e, ne yaşıyoruz diye sorarak e, başlayacağız. E, neydi bu yaşadığımız bir e, Ta hocam belki sizden yeniden başlayalım çünkü e, bu hafta kaybettiğimiz ortalık'tan kaybolan e, insanlar var, bireyler var. E, ne dersiniz ta hocam? ne nasıl bir vaziyetteyiz? Sizden başlayalım. Ee, herkese hayırlı günler, herkese günaydın diyelim. Ne yazık ki maalesef günaydın. yani günümüzün ilk saatlerinde acı hikayelerle konuşmamız Günümüzün e, nasıl diyelim ki duygusunu değiştirebilir. İnsanoğlu ilk e, evinden çıkarken sabah saatlerinde mutlu umutlu bir şekilde yaşamayı aslında hayal eder. Ama mülteci göçmen sığınmacı olduğunda maalesef gün içerisinde umut, hayat, yaşama kelimesinin manası, duygusu gitgide ortadan kayboluyor. Şimdi... Kaybetme ya da zorla kaybetme son dönemlerde, aylarda maalesef sığınmacılarla ya da sığınmacı toplumu içerisinde sanki umumi bir e, nokta oldu. de bizi bir arkadaş aradı. Eşi, avradı 56 yaşında. Ortadan kayboldu. Kişi engelli, iki ayağı Esret rejim bombalama nedeniyle maalesef diyelim ki işte kaybetti o bombalamada. Adam eşini arıyor. eş aşağı inmiş. Saat 6-7 gibi akşam. Ama eşinden herhangi bir bilgi alamadı. Polis merkezlerine gitti. Göç müdürlüğüne gitti. Bütün emniyet müdürlüğüne gitti. Bir haber alamadı. Adam engelli. Eşi hamile. Maalesef bir gün geçti. iki gün geçti. Üç gün geçti. Dördüncü gün eşi kişiyi arıyor diyor ki ben İdlib'de oldum beni sınır dışı ettiler Şinik, madem ki İdlib'de olduysa kişinin sözüne istinaden diyor ki benim için biraz rahatladı ama bu dört gün hayatımdan geçen dört gün gecelerin bir saatini uyuyamadım dört günün duygusunu yaşasan, yaşayan bir insan olsaydı benim gibi tahammül edemezdi Hocam zorla kaybetme hukuki ve kanunu Rus arası göre 2010 yılında bir suç olarak teyit edildi. Birleşmiş Milletler'e bağlı olan İnsan Hakları Heyetinin 2010 Sözleşmesi'ne sınav zorla kaybetme bir insan haklarına iler olarak ve suç olarak teyit edildi. Şimdi ne oluyor? Üzetli bir şekilde bir sığırmacı göçmen mülteci Yolda polis çevirdiği andan itibaren tabii ki bazı polis devrilen unsurları tümü değil, bazı direkt kişinin elinden cep telefonunu ya da herhangi kim bir iletişim vasıtasını hemen alıyor. Kişi yeri gönderme merkezine sevk edilirken ve yeri gönderme merkeze haftalarca orada kaldıktan sonra ne ailesiyle ne de avukatı ile bağlantı kurabiliyor. Şimdi bu aslında insan haklarının temel noktasına aykırıdır. Çünkü bu kişi baba olabilir, anne de olabilir. Bize yıllar önce gelen vakalar gerçekten samimi olarak acı bir vaka. Kadınlar emzirlenir yani emzirme durumunda olan kadınlar çocuğu 6 aylık, 7 aylık evde kalan kadınlar günlerce ortadan kayboldu hocam. Sonunda ya Gaziantep Oğuzeli Gölü Gönderme Merkezinde ya da Urfa Harran Geçici Barı Merkezi'nde bulundular. Şimdi madem ki bir kişi gözaltına alındıysa, sebep ne olursa olsun, yani mülteci, göçmen, sayılmacı, herhangi bir idari konu varsa, herhangi bir suç muşterik olmuşsa, ama bunun yanında da şunu unutmamız gerekiyor. Ailesinin ve avukatının bu kişiye ulaşma hakkı vardır hocam. İnsanları bu duruma koymak bence çok kötü bir durum. Kimse, yani şunu düşünelim ya sen bugün işine çıktın, bir andan Arion evdeki eşini ulaşamıyorsun. Eve geliyorsun, sadece evde çocuklar var, eşin ortada yoktur. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, üç gün geçiyor, hastaneler, polis merkezleri, her yeri soruyorsun. O duyguyu yaşasak bir saniye, yani öyle düşünsek, gerçekten tahammül edilmemek bir noktadayız maalesef hocam. Ya, evet, şimdi bu kaygılar sürekli aslında e, herhalde bitmeyen kaygılar ve yük olarak tekrarlanıyor e, ister istemez ve e, insan çok da rahat olamıyor bunu e, şahsen ben de hissediyorum diyebilirim e, şimdi e, Ferhat Hoca e, ya soralım bu zorla kaybetme literatüründe e, özellikle tabii Aklımızda ilgilenen cumartesiya neler geliyor? Ee, ve göçmelere bağlı tabi bu çok kullanılmamış bir, bir kavram. Ee, ama bilmiyorum burada nasıl düşünebiliriz bu kavramla ilgili ve göçmenler olunca? Siz ne dersiniz Ferhat Hocam? Ee, günaydın tekrar herkese. Ee, Taha Gazinin anlatmış olduğu hikaye tabii çok e, dinlemesi bile zor böyle şeyleri. Yani tam e, işte dediğiniz gibi bunu bir saniye bile düşünmek aslında e, insanın ruh halini bayağı alt üst edebilen bir şey. Kaldık burada yaşandığı zaman e, nasıl sonuçlar yarattığını üç aşağı beş yukarı hissedebiliyoruz. Eğer hissetme kabiliyetimizi hala yitirmediysek ee, ama hep aklıma şey geliyor benim bu sıralarda bu tür e, özellikle mültecilik meselesinde ama daha bir sürü başka şeyde mültecilik galiba en ağır yaşanan şeylerden biri açık radyoda da sık sık e, okunuyordu Uzatayın e, hmm. ve nihayet insanlık öldü yani e, yani be, her yerde ölmedi belki yani her hal bir yerlerde yaşıyor insanlık ama yani insanın atma sürekli böyle bir e, Oğuz Atay'ın e, yazdıkları geliyor. Tehlikeli Oyunlar romanından insanlığın Ölümü bölümü. Evet. A evet ee, Ve şey e, yani devletin işte bu tür totaliter eğilimlerin e, düşmanlarla var olabilen bir takım totaliter pratiklerin e, bütün bu e, yöntemlerin diyim insanlıktan çıkarmakla çok ilgili olduğu açık yani siz angaji olduğunuz bir modern devlet olarak angaji olduğunuz kurallar işte bir takım ilkeler ne bileyim ahlaki işte felsefeyi bir takım normlar vesaire falan bütün bunlardan vazgeçip var olan o rejimi neyse rejimi hiç çok önemli olmuyor yani e, adınızın ne koymuş olması çok önemli e, işte çağdaş modern sosyalist İslami falan her şey olabilir bunlar e, tam da o toplumu zapturapt altına almak için galiba e, bir takım insanların seslerini kesmek e, işte veya kurmaya çalıştığınız o sistem neyse onun e, bir kenarına işte bir küçük kum tanesi bile kaçmasını istemediğiniz zaman her türlü yöntemi uyguluyorsunuz. Yani bu geçen sefer de konuşmuştuk. Bu istisna hali agambenin olan işte yani kural koyuyorsunuz. Kuralınızı tanımıyorsunuz. Yani böylece dar oluyorsunuz. Dolayısıyla oradan senin e, Vasim senin dediğin e, bu cumartesi olan bakacak olursak e, yani 90'larda e, ki e, mesele neydi? E, e, esas olarak Kürt ee, hareketi diyeyim, Türk kimliği yani Kürtlük realitesi diyeyim. Hani tanıyorduk ya bu memlekette bir Türk realitesi vardır demişti en yetkili ağızlardan e, bu memlekette insanlar. O Türk realitesi kendisini e, anlatırken e, tabii ki var olan o sistemin e, bir taraflarına bir tarafları sorguluyordu bu hareket. Siz herkes Türktür diyorsunuz, e birileri ben Kürdüm diyor. Yani benim Kürtçe ana dilim var diyor. Bunların konuşuluyor olması sizin bütün o e, kurmuş olduğunuz imajı bozuyor. Bütün o e, resmi bozuyor. E, bütün o cilalanmış olan ama altı bayağı e, dökük olan bir e, yapının e, sorgulanması neden oluyor. Dolayısıyla o zaman siz canhıraş bir şekilde işte kimi e, görürseniz yok ediyorsunuz, kaybediyorsunuz, işkence ediyorsunuz. Bütün 90'lı yıllar büyük ölçüde böyle geçti. Biz genellikle işte Türkiye'nin batısında yaşayanlar bunu uzaktan uzağa bir şeyler duyduk. Ama o dönemin belki en önemli, en korkunç tezahürlerinden biri kayıplardı. Şimdi mülteciler de çok benzer bir şey yapıyorlar aslında. Yani bütün dünya, sadece Türkiye için değil tabii bu. Bütün dünyayı mültecilik dediğimiz olgu baştan aşağı sarsıyor. Biz her şeyi baştan aşağı düşünüyoruz. Bütün o vatandaşlıklarımızı, sınırlarımızı, bütün o tel örgüler, beton kuleler, şunlar bunlar falan derken bütün bunları korumak için öğrenmiş olduğunuz bir ulus fikrini sorguluyor. Suriyeliler, düne kadar Osmanlı'nın vatandaşı olan, insanı olan insanlar bugün e, o sınırları aşıyorlar ve geliyorlar. Ne oluyor? E tamam o zaman sizin ulus devlet fikriniz bozuluyor. Hı hı. Tabii bunu e, ulus devleti ötesindeki başka bir takım pratiklere de taşıyabilirsiniz. İşte e, Avrupa Birliği'yle olan işler, işte Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın Türkiye'ye bir takım jandarmalık görevi vermiş olması, işte... Para verip hadi sen e, bana gelmelerini engelleyin. Bir takım çok pratik ve çıkarlara dayalı bir takım ilişkilerle bunlar sürüyor. Ama e, son bir de şey de biraz bağlı mı genişletmek için bu örneği de vereyim. E, mesela bu e, işte Sovyet döneminde Stalin döneminde e, Sibirya e, işte kaybedilme yeriydi örneğin. Yani e, Sovyet rejiminin en belki e, dikkat çekici özelliklerinden biriydi. İşte sürekli bir takım rejime Biraz küçük bir muhalefet eden insanlar bile kayboluyordu. Hitler rejimden bahsetmiyorum bile. Bütün Yahudilerin, işte eşcinsellerin, e, aklı sağlığı yerinde olmayanların vesaire, vesaire toplama kaplarına gönderilmesi gibi. Ya da işte Arjantin, belki Arjantin'de herhalde bu kaybetmek konusunda en meşhur olmuş olan ülkelerdir. O 70'li yıllardaki diktatörlük veya işte e, rejiminde, askeri diktatörlük rejimlerinde ve Şili'de. Ee, çok e, miktarda insan kaybedildi. Çünkü başa çıkamıyorsunuz. Yani bu aslında şöyle bir şey. Bakın çok büyük meselelerle uğraşamıyorsunuz. Ekonomiyi düzeltemiyorsunuz. Depremde 50 bin tane insan kaybetti. Naci Görür'ün sözlerini dinledim. Yani 50 bin tane insan yok edildi, yok oldu, öldü. Doğal afet e, denen bir şeyin altında ama bizzat biz e, altyapısını beceremediğimiz bir memlekette bu kadar insanın ölümüne sebep oldu bu sistem. Bu e, <Gülüyor> doğal afet, kader vesaire falan diyerek çıktık. Başa çıkamadınız depremde aslında. Sorun bu. Bu kadar büyük bir sorunla başa çıkamıyorsunuz ama başa çıkabildiğiniz küçük insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu aslında o rejimin ne kadar e, felsefesinin işte kurulumunun e, ilkelerinin işte bütün anlattığı ideolojik işte bu her şey olabilir. Çağdaşlık, modernlik, dindarlık, muhafazakarlık fark etmiyor yani. Ama bir şeyleri çok cilalayıp cilalayıp çünkü anlatıyorsunuz ya, biz devlet olarak diyorsunuz. Galiba bütün bunların baya bir e, altının boş olduğunu, siz e, insanları esrarak koruyamadığınızı en fazla küçük insanları, sıradan insanları, gündelik hayatında işte okula giden, işine giden, işte gidemeyen, evinde yemek pişiren bir takım insanlarla başa çıkabiliyorsunuz gibi gerçekten çok e, acıklı bir durumu Bence gösteriyor diye düşünüyorum Şey Hiç unutamadığım bir, bir söz daha aklıma geliyor Özellikle James Baldwin'in Sık sıkla Çok kullandığı bir söz var Benim istediğimi aslında <gülüyor> Sen biliyorsun Aslında senin istediklerin neyse Benim de istediklerim o Bütün o eşitsizlikler içinde Nedense bir e, hiyerarşik bir e, düzen fazlasıyla var ve e, ya sen kim oluyorsun bunu hak edecek ya da sen kimsin sorusu da ortaya girebiliyor. Aa, ama bu Laka'nın benim e, bu başladığı e, e, yerde ne yaşadım aslında kafasını tutarak soruyor bu soruyu. Yani ne yaşadım ben bu az önce bir e, bir başka bir ruh hali var o sorunun arkasında e, ve orada bir yerlerde benim geçen yayında biraz kaçırdım onu söyleme o kimlik politikaları e, da oluşma tehlikesi olabiliyor ama yine de bunun üzerinde düşünmek e, bana fena gelmiyor e, özellikle bu duygu halleri üzerinde düşünmek Taha hocanın da bıraktığı yerde yani bekleyenler var ve unutamıyorsunuz ee, ve aralarında herhalde arzular, istekler galiba var. Ee, evet ben de bir ufak ilavede bulunayım izninizle yani şu sırada yakından takip etmeye çalıştığımız ve yüreğimiz paralanarak izlediğimiz bu Gazze saldırıları İsrail ordusunun orada şimdi tümüyle artık bir yeni göç dalgası yani İsrail'in ana hedefinin doğrudan doğruya tüm Gazze şeridini boşaltıp güneye gitmekle, sürmekle yetinmeyip oradan da Mısır'la bir şekilde anlaşma yapıp Mısır'a hatta orada çöle yerleştirmek gibi bir planın içinde olduğu sık sık dile geçen bir şey. Burada yani şu anda demokrasinin adam belirtildiğine göre 2 milyondan fazla insan 90 mil karelik yani 235 kilometre karelik bir alanda aktif olarak bombardıman altında İsrail e, ordusu tarafında ve onların tamamının bir şekilde ikinci defa göç dalgasına tabi tutulacağı ve dünyanın da en büyük göç felaketlerinden birine de gidebileceği gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Yani göç programında da bunu da bir kere daha söylemek istedim. Yani Birleşmiş Milletler yetkililerinin özellikle insanlığın çok karanlık bir noktaya doğru sürüklendiğinin ısrarla üç ayrı Birleşmiş Milletler yetkilisinin demeci vardı. Bugün onlara da değinme fırsatı bulduk. Evet aslında pardon ben hemen küçük küçük bir not düşeyim burada. Ee, yani öyle bir güç ki o silahlar, bombalar, füzeler vesaireyle e, güvenilecek tek şeyiniz bu aslında. Yoksa bütün meşruiyetimizin e, olmayabileceğini, aslında insanları ikna edemeyeceğinizi baştan kabullenmiş bir e, devlet rejiminden bahsediyoruz. Yani kendi vatandaşlarına ya da kendi e, o bile aslında çok belki zor. Biz anla öyle diyorduk işte İsrail için. E, Ortadoğu'nun e, en azından kendi vatandaşları nezdinde en demokratik birisi. Aslında galiba o bile değil ama e, şu anda yapmış olduğu şey de e, açıkçası umalım dünyaya e, örnek olarak e, gelişmez bu pratik. Evet. insanlıktan e, çıkma halleri, mesela dehumanizing diye bir, e, da bir şey aklımıza geliyor. Ömer abinin bahsettiği, e, öyle bir olağan bir göç. E, ben İngilizce kavramımda biraz rahatsız oluyorum ama dün e, Ferhat Hoca ile konuşurken ne olabilir diye sorduk ve... E, Herhalde e, bu insan dışı, ya bu insan kavramı da e, hepimizin bir yerlerde çok rahatsız ediyor artık. Yani e, her türlü her şeyi yaşanıyor şu an. Öyle değil mi e, Ferhat Hocam? Yani bu insanlıktan Ama çıkma halleri. Edgar, Edgar Morende e, o insanlığı yeniden tanımlıyor. Yani yeniden başka bir insan olmak mümkün. Biraz o e, bedeni sınırları kapanmamış. Hı. Mesela nasıl diyeyim yani işte doğayla başkalarıyla geçişkenliği olan bir insan demeye başladığınız zaman insan o o humanizm vesaire gibi bütün o işte modernizmle birlikte ortaya çıkmış olan kibirli insanlıktan indirip daha mütevazi bir insanlığa çekmek ve bahsedeceğimiz insanlık belki böyle bir şey olabilir. İşte insanlıktan çıkmak derken de bu insanlıktan çıkmak deyimiyle tanınarsak belki bir şey olur yani. Ben mütevazi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak mütevazi mültecilerle hemhal olmak istiyorum. Bu insanların sınır dışı edilmesini istemiyorum. Eğer gerekiyorsa, e, üç kuruşluk bir şey varsa, bir buçuk kuruşunu onunla paylaşabilirim diyebilecek bir şey, yeniden bir insanlık tanımı olabilir. Devletin de burada yapacağı, yani e, bur burada tabii çok uzun spekülasyona girmek istemiyorum. Ya karşımda dünya kadar harcamadığım para yok. Ziyan edilmemiş kaynak yok zaten. Yani bu kaynakların e, yeniden daha rastlinal, daha akıllı bir şekilde, daha insani bir şekilde organize edilmesiyle, paylaşılmasıyla pekala yaşayabilirsin birlikte. Birlikte yaşamak hmm. mümkün diyen bir dili. Sürekli bağırmak lazım. En azından işte sivil toplumda bir yerlerde bunları söylemek lazım ki devletin içinde hükümet falan bir yer, siyasi otoritenin içinde de bu laflar duyulabilirsin. Evet yani insan insanlık niteliği üzerinde konuşurken şu anda hiç uluslararası konularda hiç konuşmayan e, Kızılaç örgütünün sözcüsü Mirjana Spoljariç Gazze'de gördüklerinden sonra bayağı ilk defa uluslararası Kızılhaç adına konuşma yaptığını ilk defa gördük. Yani burada içinde bulunduğumuz durum uluslararası camia önünde tam anlamıyla insanlığın bir iflasıdır diyor. Yani duvallamasıdır diyor. Çünkü yaralı çocuklar var. Ne anneleri ne babaları var ortalıkta. Ve bunlar hala göç etme. Kim bakacak bunlara bilinmiyor. Yani insanlık durumunun bundan daha vahim olan bir şey düşünemiyorum diyor kendisi. Bunu ilk defa Anadil Dünya'nın kurumasından bu yana kızıl açı, ilk defa böyle bir açıklama geliyor kızıl açtan. Bu da ilginç siyasi bir konu da yani. Ya bir de şu yani e, bunları tabii bazen e, şöyle düşünüyorum yani bütün bunları konuşuyoruz, analiz ediyoruz falan. Yani e, burada mesele galiba analizler bilmenlerden çıkıyor. Gerçekten bu tür kızıl açın e, işte o insanın ettiği gibi bütün dünyaya kamuoyuna sürekli bir şey anlatmaktan başka çare yok galiba. Yani. Çünkü e, bu hatırlıyorum daha önceki bir işte Gazze'nin bombalanması sırasında e, işte İsrail'deki e, mekanları sorun hatırlamıyorum. İşte tepelerin üstünde bir takım gayet romantik İsrailli e, çiftler işte battaniyelere sarılmışlar. Gazze'nin üzerine atılan bombaları seviyorlar. Romantik bir şey gibi yani. Bu nasıl bir şey? Mesela bu nasıl bir duygu hali? Ee, hangi duygularla bu buraya geliyor bir takım insanlar? Başkaların üzerine atılan bombaları bir tür romantik seyir haline dönüştürebiliyor. Veya o e, İsrailli askerler, işte e, veya pilotlar, bilmem işte füzeleri bu bataryaları kullanan bir takım adamlar nasıl bir ruh yapıyorlar bunu? Ve aklıma hep şey geliyor. Yani e, bunu sadece İsrail'leri özdeşleştirmeyelim bu arada. Bir takım evlere girip. Duvarlardaki, okullardaki resimleri indirme fotoğrafların bizim buralarda da bayağı bir görüldüğünü çok iyi biliyoruz. Yani Türkiye'nin e, bir takım yerlerinde özellikle Diyarbakır, Sur gibi yerlerde oldu buna benzer manzaralar. Yani bunu genel bir şekilde e, söylüyorum. Ama e, böyle bir e, duygu halinin başkalarını e, asla ciddiye almayan, başkalarını görmeyen bir duygu halinin açıkçası bu bize ahal hani migran deneyiyle anlatmıştı bunu işte bilram deney yapmıştı. Evet. Bu nazi Almanya'sında insanlar nasıl bu kadar ikna oldular? Bu kadar nasıl kolayca emirleri yerine getirdiler? Çünkü Ayman e, İsrail'deki savunmasında demişti. Valla ben işte bana söylenenleri yaptım demişti. İşte o elektroşok e, bir ara fırsat olduğu zaman konuşuruz gerekirse. Şu anda vaktimiz çok kalmadı. Ama e, insanların bu hale geçebilmeleri insanlık tan çıkmaları aslında Söylem, dil, dekor, slogan, marş vesaireyle aslında insanlar çok kolay, büyük ölçüde kolaylıkla, en azından elinde güç olanlar tarafından bir takım kampanyalarla bu hale dönüştürülebiliyorlar. Dolayısıyla buna karşı alternatif kampanyaları yapmak lazım. Beni insanlıktan mı çıkarıyorsun. Ben de insanım. Hı. Ülkeciler de insandır. Aynı benim gibidir ee, diyecek bir takım, çok etkili bir takım lafları üretmemiz lazım. Evet, evet tam tersine çevirmek. Bence evet e, f, e, f, ya, bu, özellikle böyle bir e, iyi gelmeyen şeylere karşısında iyi gelen neyse onlarla birlikte e, düşünmek belki e, bir ihtimal. E, işe yarayabilir. Birlikte yaşamak için, bir arada yaşamak için diyelim. E, bu arada pardon e, en azından dinleyicilere şey söyleyeyim. Taha El Gazi e, bugün kaybedilen o mülteci hakları savunucusu Ahmet Ahmet e, Kati Kati'nin e, kaybedilmesiyle ilgili mazlum derde bir e, basın toplantısı, basın açıklaması yapıyorlar. Aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Onu da e, paylaşım Evet. Bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Evet. evet. Çok, teşekkürler Bak, evet çok teşekkürler herkese. Abi, çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.